Ağzub Allah, Sami'g Alim, min Şeytanı Rjim. Rabbı Ağzubik, min Hamazat Şeyatıin, ve Ağzubik Rabbi an yhzurun. Bismillahi Llāhīm Al-Rahīm. Kul Ağzub Rabbı Nāsi, Malik Nāsi, İllah min şerril vesvesel xannas allazi yevesvisu fi sudurin nasi minel cinneti ven nas bismillahirrahmanirrahim innallahi ve meleketehu yusalluna ale'n nebi ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen Sadakallahu'l-azim Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed Ol menba'i Bağı belagat Ol mahzeni fazl-ı saadet, ol andelibi gül zar fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahü Teala, Rahman, Rahim, Malik, Yümdin. İyakat nabidu ve İyakat neslein. İhtin sıratı müstakim. Sıratı, Ladin anımta عليهم. Girel mawdubi عليهم ve lattalin. ya Muin. Bismillahi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى اللَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ve bellagane rasuluna ve resulü'l kerim ve nahnu alema qale halikuna ve razikuna ve meblane mine şakirine şahidine bi kalbin selim Cenab-ı Hak Cibril'e emin Namus Ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki estaizu billah bismillahirrahmanirrahim feizze garatel Kur'ane festeiz billahi Racim sadakallahu lazim çok aziz ve muhterem müminler bugünkü konuşmam geçen cuma gelememiştim ondan evvelki başladığım besmele ile alakalı mevzunun bir nevi devamı mahiyetinde olacaktır onun için onun için daha evvelki cuma besmele ile alakalı mevzuyu kısaca hatırlamakta fayda vardır çünkü hem hafızalarımızı tazeleyecek hem de bugünkü konuşmayı onun üzerine bina edeceğimiz için bugünkü konuşmayı daha iyi anlayabilmeye zemin hazırlamış olacağız. Biliyorsunuz İslam'da besmele Besmele vardır ve çok faziletlidir. Besmelenin faziletini herhalde dikkatlerinizden kaçmamıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahit olduğu hadise ifade eder. Neydi hadise? Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? Bir kabristanlıktan geçiyordum. Geçiyordum. Kabirde yatanlardan birinin azap gördüğünü gördüm. Azap ediliyordu. Oradan geçip işlerimi gördüm ne vazifesi varsa onları yap, vazifelerini ifa ediyor ve ondan sonra dönüşünde aynı kabristanlığa uğradığı zaman bu defa geçerken azap gören kabirdeki adam yanında melekler elinde ikram tabaklarıyla ona iltifat ediyorlar bu değişikliği gördüğüm zaman diyor merak ettim yarabbi bunun hikmeti nedir bunun hikmeti nedir? Giderken azap ediliyordu. Şimdi ikramda bulunuluyor. Bu kadar değişmesine sebep ne oldu diye Cenab-ı Hakk'a arz ettim. Rabbim bana şöyle buyurdu diyor. Bu adam vefat ederken küçük çocuğu vardı. Küçük çocuğu vardı. Şimdi büyüdü. Annesi onu hocaya götürdü. Hoca ona besmeleyi öğretti. Şimdi yeryüzünde çocuğu Bismillahirrahmanirrahim diye besmele okuyor Dünyada çocuğu besmele okurken Babasına ben kabirde azap etmekten hayal ediyorum buyurdu Şimdi evladın yani besmelenin bereketine bakınız Dünyada çocuğu besmele okurken Kabirde babasına Cenab-ı Hak azap etmiyor Şimdi kısmet olursa okullar tatil olacak Yaz tatili gelecek Öyle değil mi? Çocuklarımızın ve torunlarımızın torunlarımızın bir besmele öğrenmesine imkan bulamaz mıyız bu müminler? Öyle değil mi? Onları amma evimizde amma mahallenin hocasında mutlaka besmeleyi Kur'an-ı Kerim'i öğretmek lazımdır. Besmele ne demektir? Besmele Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve rahim olan Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adı ile başlarım demektir. Onun ismiyle işe başlarım. Kitap okuyacaksa onun ismiyle okurum. İş yapacaksa her yerde besmele. Onun bereketi çok büyüktür. Besmelenin bereketi çok büyüktür. Onun için besmele olan yerde şeytan aleyhillane olamıyor. Besmele olan yerde. Nitekim Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sofranıza oturduğunuz zaman mutlaka besmeleyi çekin besmele çekilmeden oturulan sofraya şeytan ortaktır buyurdular. Şeytan ortaktır. Onun için çocuklarımızı kendimiz ailelerimizde sofraya oturulduğu zaman beraberce mutlaka ne yapmak lazımdır? Bismillahirrahmanirrahim yüksek sesle söyleyip, hatırlatmak çocuklara, aileye öğretip, herhalde bu kadar nazımız geçecektir, besmele çekelim beraberce diye bunu öğretmek lazımdır çocuklarımıza. Geçen de konuşmamda söylemiştim, besmele Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ayet-i celiledir. Ha ama her surenin başındaki ayet besmele o surenin ayeti değildir. Surelerin arasını ayırmak için gelmiştir. Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurur. Besmele yeniden okunmamı okumamı istediği zaman Cebrail Aleyhisselam bir surenin bittiğini anlardım diyor tamam bu sure bitmiştir derdim onun için bakınız besmele namazda da her rekatin başlangıcıdır her rekatin başlangıcıdır onun için besmele her fatiha okurken okunur şöyle hafızanızı yoklayın namazda namaza başlama kıraate başlama ee, i̇lk tekbirden sonradır. Tekbirden sonra. Onun için kıraate başlarken Besmele'den ziyade Eûzü, beraber çekilir. Eûzü. O da Kur'an-ı Kerim'de emirdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mesela Nahl Suresi vardır. Nahl Suresi'nde bakınız Cenab-ı Hak şöyle buyurur Estaizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim 98. Ayet-i Celle Feize gara'tel Kur'ane, Habibim Kur'an-ı Kerim okumayı istediğin zaman, sadece Resulullah deyin hepimize. Feize gara'tel Kur'ane, teker teker hepiniz Kur'an-ı Kerim okumak istediğiniz zaman ne yapın? Festeiz billahi, Hazreti Allah'a sığının neyden kimden sığının mine şeytanir racim rahmetten kovulmuş olan şeytandan Hazreti Allah'a sığının. Demek ki Kur'an-ı Kerim kıraat edileceği zaman şey rahmetten kovulan şeytandan Hazreti Allah'a sığının emridir bu. Onun için kıraata başlanacağı zaman euzü okunur. Şimdi namazda da tekbir alıp Allahu Ekber diye tekbir alıp namaza girdik. Başladık. Sübhaneke okuyoruz. Sübhaneke Kur'an-ı Kerim'den değildir. O bir tesbihdir. Onun için onda Eûzü ve Besmele okunmaz. O bir tesbihden ibaret. Cenab-ı Hakk'a tazim ifade eder. Tekbir aldıktan sonra ne yaparız? Eûzü okumadan, Besmele okumadan Gizlice Allahümme ve bihamdik ve tebare kesmük ve teala ve la ilahe gayruk deriz. Öyle mi? Bu bir tesbihdir. Cenab-ı Hakk'a tazimdir. Ondan sonra kıraate başlayacağız. Yani kıraat dediğimiz şey okumadır. Okumaya başlayacağız. Okumaya başlar iken Cenab-ı Hakk'ın emri, Feşte iz billahi mine şeytanir racim. Hazreti Allah'a şeytandan sığının diyor. Sübhaneke'yi okuduktan sonra ne yapıyoruz? Kıraate başlarken Eûzu billahi mine şeytanir racim diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu emri yerine geliyor. Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Ondan sonra da Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah'ın adıyla deyip Fatiha-yı Şerife'ye başlıyoruz. Ondan sonra şimdi rekat, o rekat bittiği zaman aynen Resulullah Efendimiz'e sure bittiği zaman yeni sureye besmele ile başlandığı gibi rekat bittiği zaman ikinci rekat'e yine besmele ile başlanır. Dikkat buyurunuz. Direkat bittiği zaman ikinci rekat'e kalkılınca yine ne yapılır? Bu defa re rekat aralarını devamlı besmele ayırır. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha'ya. Her rekat'te Fatiha'dan önce besmele çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz? İşte bunun içindir. Fatiha'dan. Hatta burada bazı, esrara vakıf olan Evliyaullah şöyle de beyan etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim sonunu Fatiha-i Şerife'ye birleştirmek çok büyük sevaptır buyurmuşlardır. Nasıl okunacak? Bismillahirrahmanirrahim ilhamdülillahi rabbil alemin r-Rahim maliki yevmiddin diye. Evet. Her rekatte her rekatte böyle okunur. Peki İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetinde oturup tahiyyattan Allahümme salli ve barik de okuduktan sonra kalkınca neden subhaneke ile başlanır? Çünkü çünkü sünneti gayrı müekkedelerin her iki rekatı başlı başına bir namaz demektir. Sünneti i gayrı müekkedelerin efendim... Her iki rek'ati bir başlı başına namaz demektir. Onun için yatsı namazının ilk sünneti ile ikindi namazının sünneti sünneti gayri müekkede olduğundan iki rek'ati başlı başına bir namaz demektir. Oturup tahiyyat okuruz. Allahümme salli ve barik okuruz. Ondan sonra da kalkınca tekrar sübhaneke okuyup sübhanekeden sonra yine euzu besmele ile başlarız. Gerçi geçen cuma öğrendiğime göre hocamız bu mevzularda çok bahsetmiş. Allah razı olsun. Bizlere de Cenab-ı Hak öğrendiklerimiz ile kendi rızasına muvafık şekilde amel etmek nasibi müyesser eylesin. Şimdi istiaz ediyoruz. Bakınız Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim okurken Besmele'den bahsederken mutlaka bunun yanında Eûzü'yü de unutmamak lazım. Eûzü nedir? Niçin okunur? Eûzü rahmetten kovulan şeytandan Hazreti Allah'a sığınmaktır. Sığınmaktır. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmak istediği zaman şeytan diyor ki yolunu kesecek ve ona mani olacağım diyor. Şeytanın insana dünyada yapacağı vardır, ahirette yapacağı vardır. Bunun her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır dünyada ne yapmak istediği ahirette ne yapmak istediği ne ve ahirette ne durum olacağı Kur'an-ı Kerim'de mesela şimdi ar arz edeceğim Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Hıcır suresi vardır o surede şeytan aleyhi dünyada ne yapmak istediği açıkça ifade edilmiş Cenab-ı Hak ondan bize haber vermiştir ondan bize haber vermiştir Biraz daha evvelki bir sure vardır, o da İbrahim suresidir. Orada da şeytanın ahirette bize nasıl davranacağı anlatılmıştır. Şimdi vaktimiz müsait olursa her ikisine de işaret edeceğim. Bakalım ahirette ne yapacak, dünyada ne, yapacak, ne yapmak istiyor. Şimdi Hıcır suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve izgale Rabbü lil iketi, Hazreti Allah hatırla ya Muhammed diyor Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak meleklere buyurdular ki, İnni halikum beşeren, ben diyor bir beşer yaratacağım halik. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde İnni cailun fil arzu halife buyurmuştu. Orada cail halik manasınadır, aynen burada olduğu gibi. Burada da Cenab-ı Melek, Cenab Hak meleklere şöyle buyurdu: İnni khaligun beşeren, ben bir insan yaratacağım. Neyden? Min salsalin, salsal kuru çamur demektir, kup kuru. Ona hayat vereceğim. Öyle mi? Min hamein Mesnun böyle balçık ve kup kuru bir çamurdan bir insan yaratacağım. Buyurdu. Ondan sonra ne yaptı Cenab-ı Hak? Feize sevveytuhu Onu halk etti, tesviyeden gelir Yani düzeltti demektir Bu insan şekline Sokulması için Cenab-ı Hak Onu alıp şurayı inceltip Burayı efendim kalınlaştırıp Böyle bir şey yok Cenab-ı Hak yaratmayı murad ettiği zaman Ne yapıyor? Mevla bir şeyi murad ettiği zaman kün diyor Ol diyor feye kün oluyor Öylece yarattı ve iz efendim onu yarattı. Ondan sonra ve nefahtu biz nefh ettik diyor Cenab-ı Hak. Neyden? Kime? Fihi o yarattığımız tın tın kup çamurdan yarattığımız insana biz nefh ettik. Neden? Min ruhi. Kendi hayatımızdan ona hayat verdik. Ondan sonra da ondan sonra da meleklere dedik ki buna doğru dönün ve secde edin. Öyle mi? Böyle bir emir verdik diyor Cenab-ı Hak. Böyle emir verince bakınız ne yaptı melekler? Fesecedel melâiketü Melekler secde etti. Acaba etmeyen var mı? Kullühüm, melek olanın hepsi secde etti. Tekrar teyit ediyor Cenab-ı Hak. Ecmaûn, hepsi, hepsi secde ile emredilen bütün melekler secde etti. Sadece İlla İblis İblis diye bir varlık vardı O da meleklerle beraber Görünüyordu ama melek değildi Yaratılış Aslı da melek değil Meleğin aslı nur Onun aslı ateşti Ateşten yaratılmıştı evet O etmedi ne yaptı o Eba Yüz çevirdi en ye, neyden yüz çevirdi? En yekûne ma'as-sâcidîn Secde edenlerle beraber olmaktan o yüz çevirdi. Yüz çevirme sebebini henüz açıklamadı daha. Bakınız şimdi vaktinizi fazla almamak için hemen devam edeyim. Bakın ayet Cenab-ı Gale. Hazreti Allah bunun üzerine buyurdu. Ya iblis, ey iblis, mâleke sana ne oluyor da? Ella tekûne ma'as-sâcidîn secde edenlerle beraber olmuyorsun dedi Cenab-ı Hak sana ne oluyor da secde edenlerle beraber değilsin? O zaman neden etmediğini açıkladı. Gale dedi ki: Lem ekün olmadım. Olmam. Nedir olmam? Li li beşerin bir insana secde edici olmam. Bakın küçük görüyor. Ben diyor insana secde etmem zira Halaktuhu min salsalin min hamein mesnun. Sen onu kuru bir balçık ve topraktan yarattın. evet. beni ise başka bir yerde tamamlar ayeti celleyi başka bir yerde beni ateşten yarattın. Bina Ali ben ondan üstünüm demek istedi. Böylece kendisinden küçük gördüğü için Adem aleyhisselama secde etmedi. İslam'da hep bu böyledir. Şunun altını çiziniz. Bir insan birini gözünde küçük görürse onun kerametinden istifade imkanı yoktur. Bakınız bu sözün altını çizin ve bakın nasıl olduğunu misalleriyle bu altını çizeceğimiz sözün altını şey yapayım doldurup o malumatınızı arz edeyim. Eğer bir insan peygamberi küçük gördüyse peygamberden istifade edememiştir. Bakın, Hazreti Ebu Beklin Sıddık da Mekkelidir, Ebu Cehil de Mekkelidir. Ebu Beklin Sıddık Hazreti Muhammeden'in Mustafa'yı ne gözle gördü? Bu Allah'ın Resulüdür dedi. Ebu Cehil ne yaptı? Bu Abdülmuttalib'in torunudur dedi. Ve onu nazarında küçük gördü. Küçük görme, görerek de şunu da ilave ettiler. Cenab-ı Hak Kur'an gönderecek, kitap gönderecekse Taif'ten filana Mekke'den filana göndermesi icap ederdi. Böyle bir yetime mi gönderecekti diye peygamberimizi küçük gördü. Bakınız peygamberimizi küçük görmekle Ebu Cehil Hazreti Muhammeden'in Mustafa alemlere rahmet olarak gönderilmesine rağmen ondan istifade edemedi bil Bilakis sapıklığı ve dalaleti arttı. Devrimize gelin. Eğer bir insan Allah-u Zülcelal'ın veli kulu ise, evliya ise o zata Cenab-ı Hak iltifat ediyordur. Evliyayı gözünde küçük gören insan evliyanın kerametinden istifade edemez. Yani büyüklüğünden, onun, onun masar olduğu nimetlerden hiçbir suretle istifade edemez. Yine aynen tasavvufta bunu ifade edecek olursak hiçbir mürit beğenmediği mürşidinden istifade edemez. Şimdi biraz önce altını çizin dediğim tabirimin misaller ile ne manaya geldiğini tam olarak anlıyoruz. Öyle değil mi muhteremimler? Demek ki insan nazarında küçük gördüğü bir varlıktan istifadesi olmaz. İstifadesi olmaz. Onun içinde iblis, şeytan aleyhisselanne, Hazreti Adem'e secde etmekle büyüyecekti, ondan istifade edemedi. Hazreti Adem'i görsün. Bize de aynen Cenab-ı Hak daha önceki konuşmalarımda ifade ettim. Öyle değil mi? Bize de aynen. Ne yaptı Cenab-ı Hak? Bizi de yoktan var etti. O nasıl o zaman Hazreti Ademi yaratıp meleklere göstererek buna doğru dönüm? tazim edin dediyse bizi ne yaptı? Bizi de yoktan var etti. Kabe'yi gösterdi bize de. Kabe'ye doğru dönün bu tarafa secde edin dedi. Öyle değil mi? Bu tarafa doğru dönün secde edin. Ha, Eğer biz bizim içimizde bazı insanlar Kabe taştan topraktan ibaret. Üstelik İki büyük dağın arasına yerleştirilmiş yeşillik değil vesaire Yani böyle bir gö gösterişte insanı cezbedecek tarafı yok görünüşte. Turistik bir e, albenisi yok. Evet nihayet taştan topraktan yaratılmış. Ona secde etmeye ne ihtiyaç var diyen adamlar Hazreti Allah'ın hidayetinden istifade edememiştir. Edememiştir. Bakın etrafınıza. Ama Kabe'ye doğru dönün diyen Cenab-ı Hakk'ın emrine uyan ve oraya doğru dönüp secde eden insanlar meleklere benzemiştir. Çünkü melekler secde etmiştir. Edemeyenler secde edemeyenler de onlar da bir şeye benzemiştir ama dilim varmıyor söylemeye öyle mi? Herkes kendi durumunu gözden geçirip kendi hakkında kararını versin. Secde eden melekler edemeyen ise iblis olmuştur. Öyle mi muhterem müminler? İblis ben diyor secde etmiyorum çünkü o kimdir diyor ve onu küçük görüyor. Küçük görüyor. Böyle olunca da kendi nasıl küçülüyor Cenab-ı Hak fahruç minha oradan çık fe inneke racim sen rahmetten kovuldum buyurdu. ve inne aleyke lanete ila yavmit din Kıyamete kadar sen Lanet Rahmetten uzaklaşma Senin üzerinedir Sen affedilmeyeceksin demektir bu Allah muhafaza buyursun Bakınız Lanete uğramakla Cezaya uğramanın arasında fark vardır Bir adamın başına musibet gelir Ceza verilebilir Ama yine Hazreti Allah'ın kapısındadır. Onu Cenab-ı Hak rahmetinden tart etmemiştir Ama iblis rahmetten uzaklaştırılmış lanete uğramıştır cezadan çok daha ağırdır onun durumu çünkü ceza gören adamın affedilme ihtimali vardır fakat rahmetten kovulanın affedilme ihtimali yoktur onun için Cenab-ı Hak şeye, iblise böyle dedi hadi kıyamete kadar sen lanet senin üzerinedir dedi ve ondan sonra da İblis Cenab-ı Hakk'a dedi ki Gâle Rabbi Ey Rabbim Fe'en Bana mühlet ver Nereye kadar? İlâ mi yub'asû Ba solunacak güne kadar Bakınız Tabire dikkat buyurun Şeytan öyle o kadar akılsız bir varlık değil Bağ solunacak gün diyor Dünyanın sonuna kadar demiyor Ya ne diyor? Ba's olunacak gün. Ba's olmak kabirden tekrar dirilmektir. Ahirettir. Ahirettir. Demek ki İblis ahiretin varlığını kabul ediyor. Onun için de ahirete bütün varlık kabirden kalkacağı güne o da gitmek, yani oraya kadar ömürlü olmak istiyor. Ömürlü olmak istiyor. Şeytanın şaşırdığı insanlar öylesine sapıtıyor ki, öylesine sapıtıyor ki hatta iblisten daha ileri giderek icabında ahireti de inkar eder hale geliyor mu, gelmiyor mu? Ahiret yoktur diyor. Bakın sapıttığı zaman daha ileri gidiyor ve ahiret yoktur diyor. Ama iblis burada kurnazlık yapıyor. ''Ahirete kadar bana ömür ver.'' diyor. Bu alemden ölüm acısını tatmadan öbür aleme geçmek istiyor. Bunun için Cenab-ı Hak her şeyi bildiği için şöyle buyuruyor. ''Fe inneke minel munzari'' ''Sen kendisine mühlet verilenlerdensin.'' ''Mühlet verdim ama senin istediğin zamana kadar değil.'' İle yevmil vaktil malum, bilinen benim bildiğim bir vakte kadar sana ömür verdim buyurdu. Senin istediğin şeye kadar değil, yani kıyamete kadar değil, benim bildiğim bir vakte kadar sana mühlet verdim. Böyle deyince de, gale, iblis tekrar dedi, bakın insanlığa ne yapacağını anlattı. Rabbi, ey Rabbim, bime av veyteni, Hani sen bu Adem yüzünden beni azdırdın ya Ben sana isyan ettim demiyor Bunun yüzünden beni azdırdın ya diyor Suç Adem'e ve Hazreti Allah'a yükleniyor Haşa sümme haşa Şeytanlaşan adamlar hep böyledir Onun yolunu tutanlar hep bu şekildedir Hiçbir zaman kusur kabul etmez Daima yaptığı hatalara karşı bir sebep bulur Suçu başkasına yükler Öyle mi? Onun için bak ne diyor iblis? Febi bime alweiteni, hani sen beni diyor azdırdın ya, evet. Bunun için ben de şöyle yapacağım. Leuze yine lehum fil arzı Bu insanlara, bu dünyayı süsleyeceğim, süsleyeceğim. Öyle cezbesine kapılacaklar ki, dünyayı öyle tercih edecekler ki. Onu elde etmek için meşgul olurken namazı bile bırakacaklar. Ne dersin? Var mı öyle bir şeyle? Bakın. Dünyayı öyle süsleyeceğim ki diyor. Onu elde etmek için sana kulluğu bıraktıracağım. Evet. Ve le uviyennehüm. Bakınız. Onları aldatacağım ecmain. Hepsini aldatacağım. Hepsini. Ancak illa ibadet eke minhumul onların samimi kullar olanlar hariç onlara bir şey yapamam diyor. Samimi halis müslüman olanlar. Ya Rabbi bize ihlas nasip et demeliyiz Riyadan kurtulmaya çalışmalı ha ve böylece ihlası isteyip Cenab-ı Hak biraz sonra zaten şöyle yapıyor bakınız Cenab-ı Hak açıklıyor. İn ibadî muhakkak benim kullarım leyse aleyhim sultan senin benim kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur diyor Hazreti Allah. Benim kullarıma sen söz geçiremesin. İlla menittebaake minel gavin. Aldananlardan, azgınlardan sana uyanlar, efendim sana uyanlar ve ondan sonra da ee, seni Allah-u Zülcelal'a şirk koşanlar bunlar hariç. Sen bunlara müessir olabilirsin. Yoksa benim kullarıma bir şey yapamazsın. Yapamazsın. Ben de ve inne cehenneme lemeviduhum ecmain hepinizi, hepinizi, seni de, sana uyanları da, o cehenneme dolduracağım diyor Hz. Allah. Seni de, sana uyanları da o cehenneme dolduracağım. Şimdi, Şeytan aleyhillâne ne diyor? Dünyayı çok zinetleyeceğim, süsleyeceğim, öyle cazip hale getireceğim ki ona bağlanacaklar, sana kulluk dahi yaptırmayacağım. Namazlarını terk ettireceğim. Haram, helal gözettirmeyeceğim. Efendim nikaha vesaireye sahip olmayacaklar. Ne olacak? Evli olduğu halde her türlü rezaleti yaptıracağım. Bütün bunları kullarına yeryüzünde bu şekilde yaptıracağım diyor şimdi en acı tarafı da şu yine bir de e, fezail Amal diye bir eserde bir hadisi şerif kaydedilir bir gün iblis avanesine şöyle der şöyle der insanları azdırıyorum azdırıyorum Allah'a isyan ettiriyorum böylece günah işleyip keyifleniyorum günah işlettirip keyfleniyorum. Onlar da kelimeyi tevhid okuyor, istiğfar ediyor, benim belimi kırıyorlar diyor. Evet. Bakınız. Onlar kelimeyi tevhid okuyor. Nedir kelime-i tevhid? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ondan sonra Estağfirullahel Azim ve etûbi ileyk diye Cenab-ı Hakk'a istiğfar ediyor. Onlar da benim belimi kırıyorlar diyor. Kırıyorlar. Fakat diyor ben o zaman onlara şöyle yapıyorum. Kendi heva ve heveslerini onlara devamlı telkin ediyor, vesvese veriyorum. Heva ve heveslerini. Bana göre şöyle. Bana göre böyle dedirtiyor. Kendi heva ve heveslerine uygun şeyleri yaptırıyorum. Onun günah olduğunu da kabul etmedikleri için tevbe etme ihtiyacı da duymuyorlar. Yapacağımı böyle yapıyorum diyor. Şimdi düşünün en mühim hususlardan birisi budur. Ne diyor? Heva ve heveslerini kendilerine telkin ediyorum. Mesela ne istiyor? Bakıyorsunuz adam diyor. E böyle alış heva ve heves yani heva ve heves şudur nefislerinin arzu ettiklerini şimdi adam başlıyor alıştırıyor bu alışmalar mesela namazı öylesine terk ettiriyor heva ve heves ona öyle bir kılıf bulduruyor ki diyor sen diyor insanlara hizmet ediyorsun İnsanlığın hizmetindesin hayırlı olmak insanlara hizmet etmektir ondan sonra şöyle diyor efendim diyor namaz niyaz nedir? Mevla'nın kalbin temizlenmesi Allah'ın rızasını kazanmaktır diyor. Benim zaten kalbim temiz diyor. Dedir diyor. Ondan sonra insanlığın hizmetindesin bu sana yeter diyor. Böylece kendi arzu heve, heva ve hevesine bir kılıf bularak onu ne yapıyor? Efendim yaptırır hale geliyor. Şimdi bir memlekette bakıyorsunuz hanımlar moda adı altında başlarını açıyor. O kadar açıyor ki herkes. Herkes açıyor. Bu defa diyor ki diyor ki herkes açıyor bunu. Efendim binaneli. zaten burada mühim olan da başın nihayet saçtan ibarettir. Açık olsa ne kapalı olsa ne bir ehemmiyeti yoktur. Mühim olan kalbin temizliğidir. Ben o efendim kapananlardan daha da kalbim temiz ama başımın açık olduğuna bakmayın diye heva ve hevesi ona o durumu hoş gösteriyor ondan bir tevbe etme ihtiyacı da hisretmiyor devrin icabı böyledir deyip devam ediyor İblis de diyor ki işte ben heva ve hevesleri böylece tahrik ediyorum onlar bunun günah olduğunu kabullenmiyor ve ondan sonra da bu şekilde onları mahvediyorum diyor bu tarzda devam eden bir hayat var mı yok mu? Bakın. Tevbe etme ihtiyacı da hissetmiyor diyor. Çünkü günah kabul etmiyor. Şimdi bir şey yaygın olduğu zaman böyledir. Daha evvel de misal olarak verdim. Mesela sigara. Halkımız arasında o kadar yaygındır ki. Bunun bir zararı olduğu manevi bakımdan bir hata olduğunu kabullenmeyen çok insan vardır. Çok insan vardır. Ha, onun onun şey arzusu söyledi. İşte falan hoca şöyle dedi, filan hoca böyle dedi. Bütün sigarayı müdafaa eden hocalar kendileri o zaaftan kurtulamamıştır. Kendi kendisini aldatarak rahatlamak için zorlayarak bir takım dini hükümleri kendi arzusuna uydurmaya kalkışmıştır. Aslında sigaranın çok büyük bir zararlı varlık olduğu ve hiç de hoş olmadığı olmadı ortaya konmuştur. Buna rağmen umumi olduğu için hiç çekinmeden bunu yakıp kadınlı erkekli içen ve bundan bir tevbe etme ihtiyacı bile hissetmeyen pek çok insan var mı yok mu? Bakınız. Bakınız. İblis ne diyor? Onun için onun için Fazaili i amalde buna o kadar üzerinde durularak temas edilmiştir ki insanları diyor ben artık küfre zorlamıyorum vesaireye zorlamıyorum. Kendi hevayı hevesini ona hoş gösteriyorum hevayı hevesine göre hareket ediyor ve doğru yaptığını zannediyor kendisi de hidayette olduğunu zannedip tevbe etme ihtiyacı da hissetmiyor ve onları böyle mahvediyorum diyor. Böyle mahvediyorum. Öyleyse bakın Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için şunu tavsiye etmişlerdir. Namazdan sonra okunacaklar diye bütün hadis-i şerif kitaplarında bahisler vardır. Namazdan sonra neler okunacak? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi tahiyyat okur. Tahiyyat okur. Tahiyyatta mesela Cenab-ı Hakk'a istiazesi olurdu. Allahümme inni eûzibike min azab cehennem ve eûzibike min azab-ı kabri ve eûzibike min fitnetil mahya vel memad ve eûzibike min fitnetil mesih deccal diye Tahiyyatta, et tahiyyatü Allahümme salli ve bariki okuduktan sonra bu istiazeyi unutmazdı Hazreti Resulullah. Hazreti Ayşe validemiz böyle diyor. Ben Resulullah tahiyyatta bütün bu istiazeyi yaptığını duyardım diyor. Ne demektir bu? Bakınız. Allahümme inni eûzübike min azâbi cehennem. Ya Rabbi. Şimdi oturuyor, tahiyyat okuyor. Allahümme salli ve barik okuyor. Rabbena'yı okuyor. Ondan sonra da diyor ki Rabbim cehennem azabından sana sığınırım diyor. İstiazedir bu. Ve eûzübike min azabil kabir Kabir azabından sana sığınırım Allah'ım diyor. Ve eûzübike min fitnetil mahya vel memat hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım Allah'ım diyor. Hayatta karşılaşılabilecek bütün fitneler Ölüm fitnesi üzerinde mesela alimler çok durmuştur. Hadis-i şerif şarihleri de durmuştur. Ölüm fitnesi nedir diye. Ölüm fitnesi. Ölüm fitnesi orada bakınız. Ve euzibüke min fitnetil mahya vel memat. Mahya yaşanan hayat demektir. Memat da ölüm zamanındaki fitne. Ölüm zamanı çok mühimdir. Allah muhafaza bu alemden imanla gidip gitmeme, hayatın mühürlendiği zamandır ölüm zamanı. Hayat bir nevi orada mühürleniyor, tamamlanıyor. Allah-u Zülcelal'a iman ile hayatı tamamlayabildik mi paçayı kurtardık. Öbür alemde azaba da uğrayacak olsa iman sayesinde cehennemde ebedi kalma yoktur. Yani... İman götürebildi mi insan ahirette kurtulur. Evet, cehennemden mutlaka o iman sayesinde kurtulur. Ama Allah korusun, Allah muhafaza buyursun, iman vefat ederken elimizden alınır, o iblis aleyhillâne bize musallat olur da imanımızı kaybedersek işte o zaman felakettir onu bir daha elle geçirme yani orada bir daha kurtulma imkanı yok. Onun için vefat anı çok büyük bir fitne zamanıdır. Allah muhafaza buyursun. Allah yardımcılarımız olsun o anda. Onun için onun için gayret göstermek lazım. Kelime-i şehadet okumaya, kelime-i tevhid okumaya alışmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istiazeyi her namazdan sonra yapardı. Biz de öğrenip elimizden geldiği kadar yapalım. Bakınız. Allahümme inni eûzübike min azâbi cehennem ve eûzübike min azâbil kabir ve eûzübike min fitnetil mahya vel ve eûzübike min fitnetil mesih deccal diye Deccal'ın fitnesinden de Allah'a sığınırdı faali kainat. Deccal ahir zamanda zuhur edip ümmeti Muhammed'e çok büyük zararlar verecek bir din düşmanıdır. Onun için sahabe-i kiram devrinde çocuklara daha İlk din öğretilirken dinin temel bilgileri arasında deccal hakkında bilgi verilirdi. Çok tehlikelidir, şerrinden korunmak için Cenab-ı Hakk'a çok iltica etmek lazımdır derlerdi. Sahabe-i kirama çocuklarına deccalın varlığından haber verirler ve öğretirlerdi. Onun için Allah-u Celal, Muhammed'i onun şerrinden muhafaza buyursun. Evet. Demek ki dünyada bu şekilde okuyup ha peygamberimiz her namazdan sonra namaz selam verince üç defa şu şekilde istiğfar ederdi. Estağfirullahe la ilahe illahu hu el kayyum ve etübü ileyk. Estağfirullahe la ilahe illahu hu el kayyume ve etübü ileyk. Estağfirullahe La ilahe illa hu El hayyel kayyume ve etübilik Bakınız bu şu demektir Rabbim senden affımı diliyorum O Hazreti Allah öyle bir Allah'tır ki Ondan başka ilah yoktur O Hazreti Allah Hay ve kayyumdur Onun için estağfirullahe diyoruz Bakın Allah lafzının orada harekesi üstündür Estagfirullah affımı istiyorum ya Rabbi kimden Allah'a Hazreti Allah'a affımı istiyor mazeretimi arz ediyor beni bağışlamasını istiyorum. Öyle Allah ki Estağfirullah la ilahe illahu ondan başka ilah yok ancak o Hazreti Allah vardır. El hay, o hazreti Allah el hayyel kayyume bakın onların harekesi de fetha üstündür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Estağfirullahe diye onu fetha okuyoruz. Onun sıfatları olan el hayyel kayyum de el hayyul kayyumu diye ötüre okunmaz. Estağfirullahe la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubi ileyk. Ya Kay ve kayyum olan Hazreti Allah'tan affımı Diliyor ve ona Dönüyorum Üç defa farzlardan sonra Bunu yapardı Üç defa Şimdi bazı camilerde rastlıyorum Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah Diyor ondan sonra da Allahümme enteselam ve minke selam Sanki <gülüyor> Müezzinler hadisi şerifi Duymuş ama yarım duymuş galiba veya çünkü Fahri Kainat Efendimiz sadece Estağfirullah, Estağfirullah deyin demiyordu. Kendileri de yaparken Estağfirullahe la ilahe illa hu El ve etubi ilayt diye 3 defa söylüyor. Ondan sonra da Allahümme entes selamü ve min kes selam Tebarekte yazel celali vel ikram bizim camilerimizde okunan böyledir ve bu peygamberimizin aynen yaptığıdır hatta bir kelime daha ilavesi vardır hadisi şerifte Allahümme entes selamü ve min kes selam tebarekte ve taaleite yazel Celali vel ikram şeklinde de rivayetler vardır yani bazıları bu şekilde okur hiç zarar değil, şey değildir böyle de rivayet vardır yani bu şu demektir Allahümme entes selam, ey Rabbim, selam sensin ve min kes selam, selamet sendendir ya Rabbi. Allahümme entes selam ve min kes selam, selam sensin, selamet de sendendir ya Rabbi. Tebalette sen yüce oldun ya Rabbi ve ta'leyte ali oldun ya Rabbi. Sen yüce ve alisin ya azel cəlalî vel ikram. Ey kerem ve efendim celal sahibi olan Rabbim, Bu demektir. Yar, ve bundan sonra peygamberimiz devam ediyor. Her namazdan sonra biz bunu söyleyen, hamdolsun şimdi doğru söylüyor müezzinlerimiz. Allahümme entesselamü ve min kesselam tebarekte yazel celali vel ikram. Evet. Bunu söylüyor. Ve doğrusu da bu şekildedir. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra 33 üç defa Sübhanallah, 33 üç defa Elhamdülillah, 33 üç defa Allahu Ekber. Bazı rivayetlerde 34 defa Allahu Ekber der. Zaten o şöyledir otuz üç defa Allahu Ekber denir. 34. olarak Allah-u Ekber La ilahe illallahü vahdehu La şerikele Lehül mülk ve lehül hamdü Yuhyi ve yumid Ve huve hayyun la yemutu biyedihil khayr Ve huve ala kulli şeyin kadir diye dua edilir. Bunu yapanlar diyor Fahri Kainat Efendimiz buna riayet edenler Allah'ın izni ve inayetiyle Allah yardım eder, paçayı kurtarırlar. Dünyada böylece en iyi yapıp ahirette de cennete giderler buyuruyor. Evet. Ahirette de cennete giderler. Şimdi siz bazılarının çıkıp efendim tesbih duası bid'attir. Bunlara katiyen kıymet vermeyin. Ha. Bunlar ileri sürdükleri şudur. İleri sürdükler. Efendim peki devr saadette ondan sonra vesaire böyle toplu tesbih duası yapmak var mıydı? O zaman peki tesbih duası bitat değil toplu olarak yapılmak sonradan yapılan bir şeydir. Burada da şunu düşünmek lazım. Şunu düşününüz. Toplu olarak tesbih duasını yapmadık. Selam verdi herkes bıraktı gitti. Tesbih duasını yapanların adedi azalır mı azalmaz mı? Efendim çıkar. Hiç kimse tesbih duası yapmadan gider. O zaman izeşte azararan azzaran bu erfen ehvenuha kaidesi vardır. İki zarar ihtima ettiği zaman hafif olan ne yapılır? Tercih edilir. Selam verip tesbih duasını bırakıp gideceklerine toplu halde tesbih duasını yapsınlar da peygamberimizin bu tavsiyesine uygun hareket edilsin. Ama nedense insanlar ümmeti Muhammed'in ibadetine adeta musallat oldular. Öyle mi modele? Ümmeti Muhammed'in Hazreti Allah'a yaptığı kulluk vazifesine, ibadetine adeta musallat oluyorlar. Kimisi namazı kılmamaya şey yapıyor, teşvik ediyor. Hiç kılmasa hoşuna gidecek. Kimisi hiç olmazsa beş vakit değil üçle iktifa edin diyor. Hiç olmazsa bu kadar muvaffak olayım diyor. Kimisi daha başka ya duasına efendim göz dikmiş ya vesairesine siz bunların hiçbirine bakmayın. Ben de size ne tavsiye ediyorum? Tavsiye ettiklerimi yapın. Vebali varsa o bize ait. Biz Allah'tan korkarak veballi bir şey tavsiye edemeyiz. Sevabı sizin olsun. Öyle mi? Sevabı sizin olsun Vebali bize aittir Benim hocam ve üstazım da böyle söylerdi Kürsülerde Devamlı efendiler Bu söylediklerimizi yapın Eğer bunun bir vebali varsa O bize aittir Sevabı sizin olsun derdi allah Zülcelal Himmetlerinden Efendim şefaatlerinden Hepimizi hisseyap eylesin Bunlar olmasa İslam dininin bu hakikatlerini maalesef bozacaklardı. Ama Allah'a çok şükür bu ümmeti Muhammed Mevla'nın da inayetiyle bozulmadan ahirete gidecektir. Evet. Ha, Dünyada iblis böyle yapıyor. Ahirette ne yapacak? Ne yapacak? Bakın. İbrahim suresini aç. İbrahim suresini. İbrahim suresinin efendim 21. ayeti celilesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yüzü billah Bismillahirrahmanirrahim Ve berazulillahi cemiyan Yarın ahirette herkes Mevla'nın huzuruna çıkacak. Herkes Mevla'nın huzuruna çıkacak. O zaman fegale zuafa'u zayıflar, garipler hani insanların hepsi baş değildir. Öyle değil mi? Birçokları tabidir. Bakıyor adamı, güçlü görüyor, kuvvetli görüyor, başta görüyor, ona uyuyor. Öyle değil mi? Zayıflar kuvvetlilere tabi oluyor. İşte öbür alemde herkes huzura gelip hayatı o alemi böyle görünce fekale zuafa fekale zuafa zayıflar diyecekler kime? Lillezine stekberu büyüklere. Başlarında olanlara diyecekler. İnna kunna leküm tebaan. Biz sizlere tabi idik, size uymuştuk. Sizin dediklerinizi yaptık biz, öyle mi? Size uyduk, efendim, sizlere tabi olmuştuk dünyada iken. Evet, fehel entum mûnûne anna min azâbillâhi min şey. Dünyada büyüklerimiz idiniz, evet, size uyduk. Bizi burada hiç olmazsa Allah'ın azab, azabından biraz bizi kurtarabilir misiniz diyecekler. Yani burada sözünüz geçer mi? Dünyada ne yapıyordunuz? Her işi biz hallederiz diyordunuz. Öyle değil mi? Burada bizi azaptan kurtarabilir misiniz? Galu diyecekler ki o büyükler, ileri gelenler Levhdan Allahu eğer Allah bize hidayet etseydi lehedeyten lehedeynaküm. Biz de size doğru yolu gösterirdik. Demek ki Allah bizi sapıttı, siz de saptınız. E ne olacak şimdi? Ne olacak? Sevaun aleyne. Evet, hepimize müsavi Ne müsavi Ecezna emsaberna. Malena min mahiz. İster bağırıp çağırın isterseniz sabredin. Kurtuluş yok. Her şey müsavi diyecekler. Bu dünyada Yok efendim bu büyüktür, yok efendim bunun isminin önünde şöyle titri vardır, koskoca profesördür, ona uymayacağım da falan yerdeki vaize mi uyacağım diye düşünenler ahirette bu akıbeti görecek. Öyle mi ne diyecekler? Sevaun aleyne, ecezan ecezi'na em saberna, ister sabret ister feryat et bağır öyle mi? Mal bin Mahiz bir kurtuluş imkanı yok Bu arkasından gidilip de hidayetten nasibi olmayanların yapacağı ve ona uyanların akıbeti bu gelelim ve galeş şeytan şimdi şeytan da söz alacak orada şöyle diyecek hani demiştim ya dünyada yapacağı var ahirette yapacağı var ve galeş şeytanı ahirette şeytan diyecek ne diyecek lemma guziel emru Hüküm bitecek, cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete gidecek, tabi cehenneme gidenlerin başında şeytan ve yanında ona uyanlar. Böylece hüküm icra edildikten sonra, şeytan diyecek ki, اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ Muhakkak Hazreti Allah size vaad etti, Neyi vaadel hakkı, hakkı size Cenab-ı Hak vaad etti, bildirdi. Evet, ondan sonra, ''Ve vaat tüküm, ben de size vaat ettim.'' Bakın şimdi aynen oluyor mu olmuyor mu? Cenab-ı Hak Kur'an'ında sizlere hakikatleri vaat etti. Ben de size bir takım yalan yanlışlar vaat ettim ama ''Fe tüküm, ben size yalancı çıktım.'' diyecek. ''Fe tüküm, ben size yalancı çıktım.'' Şimdi ''Ve ma kâne liye aleyküm min sultan.'' ben size hiçbir zaman zor kullanmadım. Zorla namazı bırak, zorla açıl, zorla şunu yap demedim. İlla en da'av tüküm. Ben sizi davet ettim. Festecebtüm li. Siz de bana kendi arzunuzla koşa koşa geldiniz, itaat ettiniz diyecektir. Öyle mi? Festecebtüm li. Siz de benim istiçeğimi kabul ettiniz, geldiniz. Ben sizi zorlamadım. Şimdi böyle olunca fela telûmuni bana kızmayın. Beni levmetmeyin. Benim aleyhimde olmayın. E ve lûmu enfuseküm. Kızacaksanız kendinize kızın. Öyle mi? Ayıplayacaksanız kendinizi ayıplayın. Ne diyecekseniz kendinize deyin. E benim size ya bir şey ya ve ene şey ma ene bi Ben sizi kurtaramam. Ve ma entüm bir musrihi siz de beni kurtaramazsınız. Öyle mi? Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz Öyleyse haydi herkes kendi başına geleni çeksin diyecek Ahirette bu iblisin insanlığa yapacağı da budur İbrahim suresinde 21 ve 22. ayet-i celileye bakınız Ya Onun için Eûzü Besmele'yi çok okumak lazım Eûzü Besmele'yi Eûzü ne demektir bilir misiniz muhterem müminler Aynen şeye benzer ee, Cenabı Hakkın kapısına duran bu melun durmadan bize saldırıyor. Şimdi bir evin kapısında büyük bir köpek düşününüz, insana durmadan saldırıyor. Eğer onu defedeceğim diye uğraşırsanız, siz ona hamle yaptıkça o da size yapar. En sonunda yorulur düşersiniz. Öyle mi? Orada yapılacak en akıllı hareket nedir? Ev sahibine bağırmak. Ey ev sahibi, şundan beni kurt kurtar diye o biz ne kadar hücum etsek köpek bize yine hücum eder affediniz ama ev sahibi bırak şunu dediği zaman onu bir kenara çekip ke onu bize musallat olmaktan hemen bertaraf eder mi etmez mi ev sahibi eder işte bu evin sahibi olduğu gibi her şeyin sahibi de hazreti Allah'tır Mevlamızın evine gidiyoruz Cami'ye gidiyoruz. Rızasına gidiyoruz. Onun kapısında bizi koymak istemeyen çok afbuyurun köpeklik yapan da iblis. Her şeye hakim olan Hazreti Allah'a müracaat edelim. İblisle uğraşıp durmaktan ya Rabbi bunu bertaraf et diyelim. Hazreti Allah'ın her şeye gücü yeter mi yetmez mi? İşte evuzu besmele budur. Ya Rabbi şu kapındaki iblis mel'unundan beni koru demektir. Rabbim duamızı kabul et eylesin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.